Ey milletim, ben Mustafa Kemal'im. Çağın gerisinde kaldıysa düşüncelerim, Hala en hakiki mürşit değilse ilim, Kurusun damağım dilim, özür dilerim. Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi. Özgürlük hala en yüce değer değilse eğer, Prangalı kalsın diyorsanız köleler, Unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğiniz heykellerimi. Yoksa çağdaş medeniyetin bir anlamı, Ortaçağ taşımak istiyorsanız zamanı, Baş tacı edebiliyorsanız sanatın içine tüküren adamı, Unutun tüm dediklerimi, Yıkın diktiğiniz heykellerimi, Yetmediyse acısı şiddetin, savaşın, Anlamı kalmadıysa yurtta sulh, dünyada barışın, Eğer varsa ödülü silahlanmayla yarışın, Unutun tüm dediklerimi, Yıkın diktiğiniz heykellerimi, Özlediyseniz fesi, peçeyi, Aydınlığa yeğliyorsanız kara geceyi, hala medet umuyorsanız şıhtan, şeytan dervişten, şifa buluyorsanız muskadan, üfürükçüden, unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğini sevkellerimi Eşit olmasın diyorsanız kadınla erkek, kara çarşafa girsin diyorsanız yobazın gazabından ürkerek, diyorsanız ki okumasın kadınımız, kızımız, budur bizim alın yazımız, unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğini heykellerimi. Fazla geldiyse size hürriyet, cumhuriyet, özlemini çekiyorsanız saltanatın, sultanın, hala önemini anlamadıysanız millet olmanın, kul olun, ümmet kalın, fetvasını bekleyin İslam'ın. unutun tüm dediklerimi, yıkın diktiğini heykellerimi, rahat bırakın beni.